Pelin Cengiz, Mehveş Evin ve Serkan Ocak. 94.9 Açık Radyo'dan, Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese merhaba. Bu hafta için programda konuşmak üzere Fas'ın Marakeş kentinde devam eden bu hafta pazartesi günü başlayan COP22 İklim Zirvesi'ni konuşmak niyetindeydik. E, konuşacağız tabii gene ama e, Amerika'daki başkanlık seçimleri e, ister istemez. E, aslında tabii e, dünya çapında Donald Trump'ın e, Amerika'nın yeni başkan olmuş olması bundan sonra e, Amerika'nın e, genel politikaları özellikle tabii e, ırkçılık, milliyetçilik. E, bağlamında neler e, yaşanacak üzerinden e, dönüyorsa da e, bizim gibi biraz daha e, çevre meselesine odaklanmış insanlar için e, dünyanın sayılı e, iklim değişikliği inkarcılarından birisi olan Donald Trump'ın başkanlığı döneminde e, Amerika'nın iklim politikaları nasıl olacak e, bizim için tabi bu birdenbire öncelikli bir konu haline geldi. Tabi ki bütün dünya ...için bir sürü başlık var tabii Vay, ki... Evet. ...ama şu anda Marrakeş'te de Trump'ın başkanlığı... ...bütün <gülüyor> e, görüşmelere... Zirve evet, görüşmeyi damgasını damga vurmuş, vurmuş durumda. E, Trump, e, Pelin'in dediği gibi... ...tam bir iklim değişikliği inkarcısı... E, ...bilimsel verilere inanmadığını açıkladı... ...hatta bunun bir... E, ...Çin saçmalığı olduğunu... Hı -hı. E, ...iddia etmişti <gülüyor> kampanyasında... Ee, kısa olarak politikasını daha fazla doğalgaz, daha fazla kömür, daha Hı -hı. fazla petrol olarak açıklayabiliriz. Evet. En azından söylemi buydu. Hı -hı. Ee, hani Hilton çok mu matahtı? Ee, Hillary Clinton dedim. Güzel bir birleşim oldu. Değildi. Çünkü kampanyasının destekçileri arasında bayağı bir kömür lobisi vardı. Hatta evet. Warren Buffett çözdü. E çok ciddi bir destekçisidir, ee, enkirli kömürcülerden olarak biliniyor. Ee, fakat tabii Trump daha ekstrem bir şeydi. Hı -hı. Hani BM yapılan Amerika'dan yapılan iklim değişikliğiyle ilgili yardımları vesaireyi engellemekten bahsediyordu kampanyasına. Hani Amerika'nın parası Amerika'da kalacak, yabancı ülkelere gitmeyecek falan şeklinde. Ee, fakat Trump kazandıktan sonra da daha dün e, kömür hisselerinde de müthiş bir Fırlama oldu şeylerde yani çünkü kömüre özellikle bir güçlendirmeyi vaat ediyordu hı hı, Trump hı. çok sevindiler şimdilik. Paris'ten sonra aslında finansal olarak özellikle kömür endüstrisi çok ciddi sarsıntılı bir yıl geçirdi 2016'da ama Trump'ın seçilmesi demek ki onlara biraz cesaret bir verdi. <gülüyor> evet. Baya bir moral olmuş baya bir moral olmuş. Ee, ama işte bundan sonrası ne olabilir, ne olabilir? konusunu Şimdi, evet, konuşalım e, Telefonda e, telefon hattında bir konuğumuz var ekoloji kolektifinden Arif Cem Gündoğan e, Cem günaydın Günaydın, günaydın. Ee, Biz kısa bir giriş özet e, yapmaya çalıştık ama e, istersen e, son güncel gelişmeyle başlayalım Trump'ın seçilmesi ne anlama geliyor? Özellikle bundan sonraki iklim değişikliği politikaları anlamında küresel düzeyde tam da FAS'ta bunlar konuşuluyorken. Ondan sonra da istersen biraz daha COP22 gündemine ilişkinde yorum yapabiliriz. Tabii siz güzel bir özetle başladınız. Zaten bütün Marrakeş'teki zirve de buna kilitlenmiş durumdaydı. İlk gün Türkiye'nin enteresan e, iklim finansmanı çıkışı, ona da muhtemelen geleceğiz daha sonra, hı hı. E, domine etmişti gündeme ama asıl e, bütün e, iklim zirvesindeki müzakere tarafları ve bütün bir toplum e, ABD seçimlerine odaklanmıştı. E, Trump'ın seçilmesi e, tabii bir şok dalgası yarattı. E, sizin bahsettiğiniz gibi ilk 100 gün içerisinde Amerika'nın iklim değişikliği bağlamında sağladığı bütün finansmanın e, dünyaya kesileceğini, Paris Anlaşması'ndan çekileceğini, e, kömür e, ve fosilya kısmına, yani gaz e, gibi e, sektörlere e, ağırlık vereceğini bundan sonra e, ha, ve hatta Amerika'nın e, oldukça tartışma yaratan e, temiz enerji planını e, baltalayacağını kendisi ifade ediyordu. E, bunun dışında e, neler oldu? E, daha dün e, kendi çevresel koruma ajansının atadığı, Mayrum Ebel adlı işte dünyada belki sayılı iklim değişikliği skeptiklerinden, inkarcılarından birisi bu geçiş sürecini yönetecek bu enteresan bir gelişme oldu. Enerji Bakanlığı'na bir enerji lobicisi olan Mike McKenna'yı atayacağını belirttiği söyleniyor. Dolayısıyla Amerika'nın enerji ve iklim politikalarını dramatik ölçüde, federal ölçüde değişebileceğini söyleyebiliriz. Ancak şöyle bir durum var, eyaletler bazında yani eyaletlerin kendi içindeki eylem, iklim eylem tedbirleri oldukça ilerici. Örneğin Kaliforniya'dan bahsedebiliriz, 2050 yılında yüzde %80 azaltmak gibi tedbirlerle kendilerini bağlamış durumdalar. Dolayısıyla bu içerideki ilerici iklim tedbirleri nedenle etkileyebilir bu, bu tartışılabilir fakat federal anlamda kendi Ulusal katkı planında Paris anlaşmasında sunduğu plana uymayacağını artık e, düşünebiliriz diye düşünüyorum. Hı hı. Anlaşmadan e, çekilmek yönünde bir e, irade sergilerlerse zaten bunu e, Paris anlaşmasında e, çekilmek istediğiniz zaman dört yıllık bir, bir sürecin içerisinde olmanız gerekiyor. Hı. Yani dört yıldan önce zaten AB'den çıkması söz konusu değil. Fakat bunun bir kısa yolu var. Birleşmiş Milletler İklim İlişki Çerçeve Sözleşmesi konvansiyondan çekilebilir Amerika. Orada da 3 artı bir kuralı vardı. Fakat 3 yıl çoktan dolduğu için şu an teknik olarak 1 yıl içerisinde Konvansiyonu reddedip doğrudan Paris da reddetmiş olabilir. Yani bir içerisinde bunu gerçekleştirebilir. Evet. Ya yani bu kadar radikal kararlar alabilir mi Amerika? Yani çünkü sonuçta aslında bütün bu iklim müzakerelerini baştan itibaren götüren ülkeler arasında yer alıyor evet. ve dünyada biraz tabi kendini özellikle Avrupa, Çin, Hindistan biraz kendini Amerika'nın politikalarına göre konumlandırıyor evet. yeri geldiğinde bu kadar radikal kararlar. Ee, ...çok ciddi dünyayı da dalga dalga etkileyecek e, anlam, anlamına geliyor değil mi? Evet. Aslında e, tam da bu noktada evet iş e, biraz daha enteresanlaşıyor. Çünkü e, Amerika'nın bu kadar radikal adımlar atabileceğini hiç kimse öngörmüyor. Buna cesaret etmek, bütün dünyayla bağınızı ve gündem, ekonomik gündemle bağınızı koparmak anlamına gelir. E, kömür... Şirketlerin hissederindeki artışlar inanılmaz boyutlarda dün. Fakat genele baktığınız zaman Paris'ten sonra kendilerini sadece biraz toparladıklarını görebiliriz. Yani daha büyük bir resme baktığınız zaman. Yani kısa zamanla bir sevinç yaşıyorlar şu an ama Amerika'da zaten kömürün düşüşte olmasının ya da dünyanın herhangi bir yerinde kömürün düşüşte olmasının asıl sebebi ekonomik. Yani politik seçimler değil. Evet. Yani yenilenebilir enerjinin ekonomik anlamda daha rekabetçi hale gelmesi zaten otomatikman bu tarz politikaların e, eliminasyonuna yol açıyor. Şu an İngiltere daha bugün e, önündeki 2025 yılında son kömür santralini kapatma planını e, paylaşıma açtı. Bu biraz askada kalacak e, görüşler almak için ama herhangi bir hükümet tezgiri görmeden bile kömürün 2020-2025 yılları arasında e, kendiliğinden yok olacağını düşünüyorlar. Yani Böyle de bir gelişme var. Trump gibi bir e... İş adamı, yani iş adamlığından birdenbire başkanlık e, mertebesine e, atlamış bir kişi. Yani tabii ki seçilerek. <gülüyor> e, yani iş adamı olduğu için tabii ki rekabet vesaire en çok onlardan anladığını düşünerek belki hani bu yenilebilir enerji piyasasındaki e, yükseliş ve rekabet e, onu ve belki ekibini e, biraz daha bu farklı popülist söylemlerin dışına e, daha makul bir politikaya çekebilir diyorsunuz. Mi? Ben öyle, <gülüyor> <gülüyor> öyle, sonunda öyle büyük istiyorum. bir soru işareti var. Mi? <gülüyor> evet. Aslında bu önemli bir nokta çünkü dediğiniz gibi yani çevresindeki Trump'ın yanındaki çevresini dolduracak ekip muhtemelen dediğiniz gibi özel sektör içerisinden lobiciler ve bu tarz e, düşünce kuruluşlarından gelecekler olacak. E, bu bağlamda e, iş dünyasının e, önemli ölçüde sözünün geçeceğini düşünebiliriz. E, burada da ekonomik rasyonelizliğe baktığımız zaman e, belki doğal gazın daha çok öne çıkacağını Amerika'da e, öngörmek, söylemek mümkün. Ancak yenilenebilir bir düşüşe geçmesi e, artık zaten ekonomik sebeplerle de mümkün değil. Dolayısıyla e, düşük karbon ekonomisine doğru geçiş Amerika'nın rekabetçiliğini sağlamlaştıracak bir şey olarak yorumlanıyor. Evet. bunun çok çok sarsılacağını düşünmüyorum açıkçası evet. aslında tabi biz e, Obama yönetimi döneminde bütün bu kömür ve petrol lobilerinin e, Obama'yı aslında belki biraz tırnak içinde amiyane bir tabir olabilir e, kafa kola almaya çalıştığını zaman zaman biliyoruz beraber e, işte toplantılar golf oynamaya gitmeler falan e, bunlara rağmen ama yani mesela Keystone XL e, projesiyle ilgili makul bir yere e, çektirilebildi Obama ama tabi yani yani şu an karşımızda e, bu tür konularda çok makul yerlere e, çok kolay ve hızlı çekilebilecek bir e, şahsiyet evet. yok tabii. Belki bundan sonra Amerika'da e, özellikle enerji piyasasında yenilenebilir enerji e, üreticileri ve destekçileriyle e, bu bildiğimiz eski e, yılların e, fosil yakıt lobisi e, arasında belki ciddi bir rekabet, e, ciddi bir e, ne diyelim... Çatışma sürtüşme ortamı belki yaşanacak bundan sonraki süreçte tabi yani biraz bu fosil yakıt lobisi Yok. hükümetten devletten destek görürse biraz daha tabi elini yükselterek gerçekleştirecek bunu. E, belki tabii sen de e, katılacaksın e, kısa süre sonra sanıyorum yarın gidiyorsun Marakeşe. Evet, e, evet. Oradan hiç bir aldığın e, duyum orada e, nasıl bir hava var e, Trump'ın seçilmesinin siçilerimiz... <gülüyor> Trump İkisi... ardından? Evet. E, yani arkadaşlardan tabii e, bu konu hakkında... E... Okuma ve dinleme şansı bulduğumuz noktalar var. Ee, orada e, bu konu üzerine birkaç oturum da düzenlenmiş hmm. e, dün. Ve oradan çıkan mesajlar genelde aynı yönde. Evet Amerika'da böyle bir gelişme oldu. Bu işte sarsabilir iklim e, e, iddia seviyesini Amerika'nın. Fakat Amerikalı ya da Amerikasız iklim bilimi e, do aynı doğrultuda ilerliyor ve... E, bu bağlamda dünya bunun için çaba göstermeye devam edecek Amerikalı ya da Amerikasız. Evet. Ee, ancak Amerika'da sadece federal e, hükümetinden oluşmuyor. Dediğimiz gibi hükümet dışı aktörler de var, eyaletler var, hı hı, birer, hı. Yöntüler, e, şirketler. Bunların ne kadar ilerici tedbirlere e, doğru yöneldiğini görüyoruz. Dolayısıyla umutsuz olmak için e, büyük bir sebep yok ortada. E, Amerikalı ya da Amerikasız her şekilde e, bu ivme devam edecek. şeklinde evet. bir e, görüş birliği var. Evet. Şimdi bir ara verelim. Aradan sonra Marakesh'teki diğer gündemleri konuşmaya devam edelim. İzlediğiniz Barclay'dan evet. crazy'yi dinledik. <gülüyor> Pelin'in süper isabetli seçimiydi. <gülüyor> evet. e, çünkü e, sonuçlar ve Trump'ın başkanlığına ekonomi, ekolojide konuşmaya devam ediyoruz. E, Tabi iklim konu. e, değişikliği konusunda e, ekolojik kollektifinden Arif Cem Gündoğan var hattımızda e, Trump'ın seçilmesinin e, bundan sonraki iklim politikalarına nasıl etki edeceğini ilk yarıda konuştuk e, bundan sonra biraz daha Marrakeş e, özelinde Marrakeş'te e, ne gibi gündem maddeleri var neler e, konuşuluyor ve neler konuşulacak ayın 22'sine kadar e, devam edecek iklim zirvesi e, biraz istersen onları özetleyelim Cem Tabii. Marakes'teki zirve bildiğiniz üzere Pazartesi günü yani 7 kasımda başladı haftayı Cuma'ya kadar devam edecek ayın 18'ine kadar. Hı hı. E, tabii ben Paris uzattım dört anlaşması... gün 22'sine kadar illaki uzuyor elinde sonunda ben, bu iklim zirvesi. Herkes olmuştur. E, sürpriz olmaz. Evet. E, öncelikle Paris anlaşmasında inşaatın Kabasının bittiğini Marakes'te de artık bunun içinin doldurulması gerektiğini söyleyebiliriz çok özetle. Yani parayet anlaşmasına genel bir çerçeve çizilmişti ve hedefler koyulmuştu. Ee, ancak bunun içinin nasıl doldurulacağı, bu kuralların nasıl işleyeceği, yani gideceğimiz yol harikasında e, hangi kurallarla ilerleyeceğimiz aslında marakeş'te şekillenmeye başlıyor. Tabi müzakereler devam ediyor yıl boyunca ama hı hı. asıl kararlar marakeş'te e, alınmaya başlanacak diyebiliriz. E, birkaç konu gündemde tabi her zamanki gibi. E, öncelikle e, iklim bilimcilerin uyarısıyla başlık toplantı, e, Hali hazırda ortaya koyulan, masaya yatırılan ulusal katkıların e, Paris anlaşmasında hedeflenen küresel sıcaklık artışının 2 derecenin olabildiğince altında, hatta 1,5 dereceye olabildiğince yakın bir şekilde sınırlama hedefinden oldukça uzakta olduğumuzu görüyoruz. Yani çabalar yetersiz ortaya koyulan. E, üstelik bu çabalar daha gerçekleştirilmedi. E, gerçekleştirildiğinde bile yetersiz dünyayı, 3,5 3 derece daha sıcak bir yer haline getirebilir yüzyılın sonunda. Bu da bir felaket aslında anlamına gelir. Bu bağlamda bu çabaların nasıl arttırılacağına dair bazı tartışmalar olduğunu görüyoruz. İklim finansmanı konusunda bir odak olduğunu söyleyebiliriz. Hı hı. Yılda 2020 yılından itibaren biliyorsunuz 100 milyar dolar her yıl iklim finansmanı gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere çerçevesi çizilmişti Paris Anlaşması'nda. 2014 yılında bu rakamın ortalama 62 milyar dolar civarında olduğu söyleniyor. Fakat bunun nasıl hesaplandığına dair bir metodolojik anlaşmazlık var. Yani bu iklim finansmanının içerisine yüksek verimli bir kömür santralinin finansmanını da sokabiliyorsunuz hali hazırdaki haliyle. Dolayısıyla orada bir, bu kuralların daha şeffaf bir şekilde ve yeniden Çerçeveye oturtulması söz konusu bunlar tartışılıyor olacak ee, ve tabii geri kalan finansman e, e, açığı nasıl kapatılabilir buna dair ülkeler e, daha fazla katkı sunmak için yol planlarını ortaya sunacaklar. Bu da 16 Kasım'da özellikle hı hı. E, yüksek seviye e, bakanlar toplantısı olacak orada tartışılacak ve muhtemelen orada ilan edilecektir yeni e, hı hı. finansman duyuruları. Peki Türkiye'nin e, bu iklim finansmanı ile ilgili <gülüyor> programı başında bahsetmiştiniz. E, oradaki e, tutumu nedir? Ondan da kısaca bahsedebilir miyiz? Türkiye'nin e, toplantının daha henüz neredeyse e, ilk günün ilk zamanlarında diyebileceğimiz e, ana oturumda, e, Maraş'taki ana gündem maddeleri onaylanacakken, ajanda onaylanacakken bir e, söz isteği olmuştu. E, burada iklim değişikliği finansmanından özellikle yeşil iklim fonundan ve iklim teknolojileri ağının verdiği imkanlardan yararlanmak istediğini, özellikle de azaltım anlamında bir finansman isteği olduğunu ve buna erişiminin hali hazırdaki formatta olmadığı için bir COP kararıyla özel şartları tanınarak kayda geçmesini istemişti, bunun tartışılmasını istemişti, bunu gündeme ekletmek istemişti. Fakat bu KOP Başkanı bu konuyu tartışmaya sununca Suudi Arabistan'dan bir destek geldi. Biz bu görüşe katılıyoruz, bunu tartışmalıyız burada diyor ama Avrupa Birliği ve Çevresel Bütünlük Grubu adına İsviçre'nin itirazlarını da gördük. Bunun yeri burası değil, burada tartışmayalım. İşimize bakmamız lazım çünkü önümüzde gayet yoğun bir gündem var. Anlaşmayı nasıl uygulayacağımızı tartışmadan bunları tartışmak burası yeri değil demeye getirdiler. Türkiye'nin bu anlamda ilk günü tartışmalarla domine ettiğini söylemek mümkün. Toplantıyı, oturumu daha doğrusu bir saat kadar geciktirdi bu tartışmayla. Bunun haklı ya da haksız taraflarından ziyade Türkiye'nin bu oturumda bunu dile getiriyor olması tabii biraz bloke etti gündemi. Hı hı. Bu bağlamda zaten günü fosili ödülü de Türkiye'ye gelmişti ilk, Hatırlayacak olursanız. Evet, evet. Böyle evet. bir gelişme olmuştu. Evet, yani Türkiye aslında dünyanın e, iklim değişikliğiyle mücadelede e, gitmek istediği e, yerin e, hala daha anlamına e, tam e, varmamış e, gibi bir e, hissiyat da doğuruyor herhalde. Ve bu diğer ülkelerin özellikle e, Türkiye gibi aynı pozisyonda olan, gelişmekte olan ülkelerden, Türkiye'yi negatif ayrıştırıyor herhalde değil mi? Yani bu bütün iklim zirvelerini bu şekilde bloke etmesi, evet. sürekli özel şartlarından bahsediyor olması. Bir anlamda öyle. Aslında zirvenin yalnız çocuğu diyebiliriz Türkiye için. Çünkü herhangi büyük bir müzakere bloğunda değiliz bildiğimiz kadarıyla. Hı hı. Dolayısıyla bütün ülkeler müzakerede bloklaşmış ve hani onun üzerinden hani strateji güderken Türkiye genelde yalnız tek başına ve hep kendi özel şartlarını vurgulayarak, e, e, tabii bunun bazı hukuki altyapısı da var, tanınmış şartları e, var ama evet. e, yalnız başına e, bir strateji e, ortaya koymaya çalışıyor. Fakat bunun çok etkili olduğunu geçtiğimiz yıllarda görmedik. Burada da e, göreceğimizi zannetmiyorum. Evet Belki bir kısa da bilmiyorum inceleme fırsatın oldu mu ama e, tam yani e, her şey bir e, bu hafta aslında biraz üst üste geldi. E, Trump'ın seçilmesi e, Marrakeş'te devam eden iklim zirvesi ve dün e, yani adına ilerleme raporu diyoruz ama işte adı öyle kaldı öyle konmuş. E, Türkiye'nin ilerleme raporu açıklandı. E, 27. fasıl çevre ve iklim değişikliği bakma fırsatın oldu mu e, rapora orada da yani aslında biraz üstün körü yazılmış gibi geldi bana ama evet, oradan evet. dikkat çekmemiz gereken noktalar var mı? Yani benim şöyle bir göz göz atma imkanım oldu. En çok dikkati çeken nokta tabii Paris anlaşmasını en kısa sürede onaylaması evet. ve Avrupa Birliği iklim değişikliği bir enerji planıyla kendini ...biraz daha uyumlu hale getirmesi... ...bu noktalarda eksiklik vurgulanıyor... ...fakat dediğiniz gibi biraz da üstün körü yazılmış... ...bölüm sanki daha çok başka... ...insan hakları, hukukun üstünlüğü gibi... ...noktalara odaklanmış raporda... ...çevre kısmı bana da çok üzerinde düşünülmüş... ...ve tartışılmış gibi gelmedi... ...gelmedi evet... Yani ...kömüre yapılan yatırım... E, iklim politikasıyla olan ilişkisinden hiç, hiç bahsedilmemiş ha. kömürden evet. hiç bahsedilmemiş e, ve yani orada çok e, küçük bir cümleyle geçmiş ama e, esas e, yani Türkiye'de yaşadığımız en e, ciddi e, çevre sorunlarının başında gelen çetsizleştirme meselesine hiç evet. atıf, e, neredeyse hiç atıf yapılmamış sadece evet. yani bir cümlenin içinde geçilmiş e, ve yani bütün bu çet süreçleri yani dava süreçlerini çok uzatıyor işte insanlar mahkemelere gidiyor gibi ama yani derinlemesine hiç yer verilmemiş. Yine dediğimiz gibi kömür, fosile dayalı bu enerji modeline hiç bahsedilmemiş. Yani ben çok kısa enerji başlığına bakabildim evet. ama orada da daha çok üretim ve fiyat üzerine sanıyorum odaklanılmış. Evet. Bunlara pek vurgu yapılmamış olduğunu görüyoruz aslında. Burada evet. anlatıyoruz her hafta bütün programlarda çok fazla çevre konusunda konuşmamız gereken konu var ama Avrupa Birliği o konuları biraz es geçmiş bu raporda. Maalesef. Öyle, maalesef. Evet. Peki sanıyorum biraz süremiz var. E, üç dakikamız varmış. Belki e, Marrakeş'e dair e, başka e, aklına gelen e, değinmemiz gerekir mutlaka dediğin noktalar varsa biraz daha onların üzerine konuşabiliriz. Tabii şöyle yani aslında dediğim gibi Marrakeş'te asıl gündem maddelerinden diğerlerine geçebiliriz belki hı hı. Ee, iklim değişikliğine uyum mesela çok e, önemli vurgulanan, üzerinde durulan bir konu olmaya başladı. E, bu zirvede de görüyoruz onu, artan şekilde tartışılıyor. E, e, iklim değişikliğine uyumla ilgili e, ulusal e, planlar e, istenebilir e, gibi duruyor. Belki bu zirveden böyle bir şey çıkar, belki bir diğerinden ama hı hı. E, nasıl ki e, ulusal e, İletişim planlarında sekreterya sunulan azaltımla ilgili tedbirler vurgulanıyorsa artık belki daha detaylı bir şekilde ülkenin iklim değişikliğine kırılganlığı ile ilgili risklerle ilgili bunlarla ilgili eylem planları ile ilgili daha detaylı e, raporlar istenebilecek gibi duruyor. E, piyasa mekanizmalarının yine öne çıktığını görmeye başladık. E, burada karbon piyasalarından e, gittikçe artan oranda yararlanılabilmesi e, için bir yol haritasından bahsediliyor. Kayıp ve zararla ilgili ne gibi bir mekanizma olacak, ülkeler bunları nasıl rapor edecek, bundan doğan kayıtlar nasıl hesaplanacak, nasıl tazmin edilebilir gibi konular konuşulacak. 2018 yılında bir kolaylaştırıcı diyalog deniliyor. Burada ülkeler katkı planlarını nasıl revize edip uzun dönemli hedeflere daha iddialı şekilde ortaya hedefler koyabilirler, bunların tartışması var benim görebildiğim biraz daha bu işlerin kural kitaplarını yazma üzerine bir daha teknik bir süreç devam edecek gibi. Peki çok çok teşekkür, teşekkür ediyoruz ee, Cem verdiğin bilgiler için. Gerçekten iyi bir toparlama oldu bu haftaya dair. Mehveş senin eklemek istediğin herhangi bir şey var mı? Bu konuyla ilgili değil fakat daha önce de programımızda konuk almıştık Roma Bostanından <gülüyor> gönüllüler diyeyim. Çağrıları var. Ee, cumartesi günü saat 2'de, bu cumartesi günü saat 2'de Bostan'a çağırıyorlar. Ee, ekecekler, dikecekler, ee, belki de şarkılar söyleyecekler. Herkesi bekliyorlar e, destek için. Evet. Bunu da buradan söylemiş olalım. Evet, çevre mücadeleleri e, her e, satıhta, her e, düzeyde devam ediyor. Bunu da buradan duyurusunu e, yapmış olalım. E, bu hafta yayınımızda Ekoloji Kollektifinden Arif Cem Gündoğan vardı. Kendisine teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere.